Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innel hamdulillahi nahmedu ve nestainuhu ve nesta'inu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min amalina. Meyyitehillahu yedihillahu mudille ve men yudlil Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu emabet fe inne astaqal hadisi kitabullah ve hayral hidi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l <gülüyor> umuri mütefaatuha ve kullu mühtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr Zebir'd kitabının şerhinde tefsir bölümü Furkan suresi 50. ayeti başına kaldık. 1436 olur. rivayet İbn Abbas radıyallahu anhum'dan Hiçbir senede yağan yağmur, diğer senedeki yağmurdan fazla değildir. Lakin Allah onu mahlukatından dilediği yere yönlendirir. Sonra i̇bn Abbas radiyallahu anh'a şu ayeti okudu. Andolsun bunu insanların öğüt almaları için aralarında yönlendirmişizdir. Furkan suresi 50. ayet. Bu hadis buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu Taberi tefsirinde hakim, İbn-i tefsirinde ve Beyhaki de rivayet etmişlerdir. Elban es da tercih etmiştir. Yani her sene yağan yağmur aynı miktardadır. Fakat Allah Azze Celle onu farklı bölgelere dilediği şekilde yönlendirir diyor i̇bn Abbas Rayya Furkan Suresi 74. Ayeti 1437. olur rivayet. Cübeyr bin Nufeyr Rahimullah dedi ki, Bir gün Miktat bin Esvet radıyallahu anh'ın yanında oturuyorduk. Bir adam geldi ve dedi ki, ne mutlu bu iki göze ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüler. Vallahi biz de senin gördüklerini görmek ve yaşadıklarını yaşamak isterdik. Onun konuşması Miktat radiyallahu anh'ı sinirlendirdi. Ancak benim hoşuma gitmişti diyor Ravi. Hayırdan başka bir şey söylemiyordu. Miktat radiyallahu ona yönelip şöyle dedi. Hangi şey bazı kişileri Allah'ın gizlediği konularda bir takım temennilerde bulunmaya sevk ediyor. O vakit yaşasaydı durumu nasıl olurdu bilmiyor. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde birçok topluluk vardı ve Allah onları yüz üstü cennete attı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme icabet etmediler ve onu tasdik etmediler. Allah'ın sizi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerini tasdik ederek Rabbinizi tanır bir halde dünyaya getirmesine hamd etmez misiniz? Allah bu imtihanı sizden başkasıyla savuşturdu. Allah'a yemin olsun Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberlerini gönderdiği fetret ve cahiliye dönemler içinde en şiddetli olanını da gönderdi. Putlara ibadetten daha üstün bir din görmüyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hak ile batılın, baba ile evladının ayırıcısı olarak geldi. Öyle ki kişi babasının, çocuğunun veya kardeşinin kafir olduğunu görüyordu. Nitekim Allah kendisini kalbindeki kilidi e, imana açmıştı. Yakını o halde ölse cehenneme gireceğini biliyordu. Sevdiği kimse cehennemlik iken sevinemezdi. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. ''Rabbimiz bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği iyi ihsan, insanlar ihsan et.'' Furkan suresi 74. ayet. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bukhara'ya debil mührette Ahmet bin Hanbel, tefsirinde İbn-i Ebi İbn-i İbban, Ebu Zura fevaidul Taberani, Hilyede Ebu Naim, tarihinde İbn-i Sakir rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Sahih'a da Muhbil binat Saül-Müsnet'te tahric etmiştir. Yani kişi içerisinde bulunduğu duruma şükretmeli. Allah'a bundan dolayı hamd etmeli. Yani Müslüman olarak Allah'a tanıyan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba eden bir durumdaysa bundan dolayı Allah'a hamd etmelidir. Şayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanda yaşasaydı, böyle temenni edenlere kızıyor Miktat-ı yaşasaydı belki de buna katlanamayacaktı. Yani vela ve bera ee, gibi şeylerden bahsediyor burada. Yani Allah'ın dini için dostluk ve düşmanlık. İşte yakınları işte küfürde putperest, putlara ibadet ediyor. Onları o halde görecek. Ee, ve bu yakınlarını terk edip de Allah'ın dinine icabet edemeyecek. Veya cihat durumu söz konusu olduğunda buna icabet edemeyecek. Başına ne geleceğini bilemezdi o durumda. Şimdi Tabii ki cihat gibi unsurlar daha sonra da devam ediyordu, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra da devam etti ama burada özel bir durum zikrediliyor. Bu da işte din garip olarak başladı, tekrar garip haline dönecek. Yani din başladığı sırada ilk mücadele bu din için dostluk ve düşmanlık esas üzerineydi, yani velave ve bera üzerineydi. Yani kişi yakınlarını şirk ehli olarak görüyor. Küfürde görüyor. Onların küfürde olduklarını biliyor ve Allah'ı ve Rasulünü tercih ediyor. Bundan dolayı çevresinden <gülüyor> kışlanmak durumunda kalıyor. Bir takım şeylere sabretmek zorunda kalıyor. Böyle bir kimse her ne kadar imanıyla sevinse dahi işte yakınlarının ateşe ehli olduklarını görünce bundan dolayı yani bu sevinci de buruk bir sevinç oluyordu. Yani bu insanı zorlayan bir durum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın daveti genişleyip yayıldıktan sonra yani artık çocuklar, yeni nesil İslam üzere doğmaya başladıktan sonra onlar için bu endişeler ön planda değil artık. Yani artık ehli İslam Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti üzere, tevhid üzere bir hayat var. Öyle bir ailede doğuyor çocuk, öyle bir ortamda yetişiyor genç ee, çevresi İslam bir çevre. Fakat sonra e, zaman içerisinde e, İslam'ın kulpları eksile, eksile eksile o hale geliyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte din garip başladı, tekrar garip haline dönecek dediği zamanlar biz en sonundayız ve insanlara bakıyoruz ki yakınlarımız, e, tandıklarımız e, veya şehirlerimiz aynı memlekette yaşadığımız insanlar, Müslüman olduğunu söyleyen insanlar, kimisi Atatürk'e tapıyor, kimisi Tayyip'e tapıyor, kimisi futbola tapıyor, kimisi partiye tapıyor. Yani bir sürü ilahlar edilmiş durumda ve bunu e, Müslümanım diyerek yapıyor. Ve Allah'ın dini hakkında da yani din ehli fırkalara da baktığımız zaman işte e, tarikatlar, tarikat şeyhleri bunlara tapıldığını görüyoruz. Veya e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini, onun getirdiği dini, sünneti değiştiren, bu sünnetleri hayattan çıkarmak üzere bütün mücadelesini sarf eden din alimleri, din tüccarları. Bunların peşinde insanlar değişik felsefeler, din adına üretilmiş felsefeler peşinde mücadele ediyor. Hayatlarını ona göre şekillendiriyorlar. Yani sanki Allah Azze ve Celle dinini indirirken sanki kulların böyle seçimine sunmuş. Onlar e, serbestçe yorum yapacaklar. İşte Allah'ın şu hükmü işte bize uyar, bu zamana uyar, bu topluma uyar. Bunu onaylayacaklar veya onaylamayacaklar. Sanki böyle tercihlerine bırakılmış bir şeymiş gibi insanların dine yaklaşımı bu hale gelmiş. Yani din teslimiyet dinidir. Allah Azze ve Celle'nin ile gönderdiklerine insanın boyun eğmesi, teslim olması gerekirken e, herkes Kendince, kendi meşrebine göre bir din anlayışı ortaya koyuyor. Hatta işte e, duyuyorsunuz artık değişlik diye bir şey de çıkardılar. Yani bu da prim yapmaya başladı. Ee, i̇nancı da kendi arzularına göre, yani şeriatsız, e, herhangi bir şeriatın boyunlarına girmeden, yani ben Allah'ı nasıl kabul ediyorsam, ben ona nasıl inanıyorsam, e, öyledir Allah. Böyle bir, e, tam bir inanç özgürlüğü adı altında bu tip sapıklıklar yayılıyor. Böyle bir durumda bakıyorsunuz İslam ehli, dindar kesime baktığınız zaman Peygamber aleyhissalatü Vesselam getirdiği dinle bir alakası yok. İşte dinle alakası olmayan dünya ehli, siyaset ehli bunlara baktığınız zaman bunlar zaten apayrı bir yol çizmişler. Ve Muhammed aleyhissalatü vesselamın sünnetlerini takip eden, buna boyun eğen kişi aradığınızda da neredeyse Bulamaz oluyorsunuz. Vaziyet böyle bir e, durumda. İşte e, burada Miktat bin el-Esvet radıyallahu an diyor ki e, Allah Azze ve Celle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi e, ayırıcı olarak, yani Furkan, Furkan suresinin tefsirinde geliyor zaten bu rivayet. E, Faruk Faruk ayırıcı demek. Furkan ayrım. İşte o Furkan özelliğiyle <gülüyor> göndermiştir. Ana ile evladının, baba ile evladının, hak ile batılın ayrıcısı olarak gönderilmiştir. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden birisi Furkan, Faruk olmaz. Furkanu beynel hakla ve batıl, e, hak ile batılın arasını ayrıcı olarak gönderilmez. İşte o zaman neyse, İslam ilk. E, nazil olduğu, insanlara tebliğ edildiği zaman nasıl hak ile batıl ve hak ile batıl ehli arasında bir ayrıcıysa bugün de böyle. Yani garip başladı din ve tekrar garip haline döndü. Batıl bu kadar yaygınlaştı, hak ehli bu kadar azaldı. Dolayısıyla burada e, bir ayrım var. Bu ayrımı Allah Azze ve Celle yapıyor, Rasulü yapıyor, Rasulü dili üzerinden yapıyor. E, yani bugün bu ayrımı gözetenler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundadır. Ama bugün e, pek çok dini gruplar, cemaatler bu ayrımdan son derece rahatsız olurlar. Bunu bölücülük olarak görürler. Herkesi olduğu gibi kabul etmek gerekir derler. Hatta bazılarının mideleri o kadar geniştir ki işte açılan açılsın onu da hoş görelim. Kapanan da istediği gibi kapansın onu da hoş görelim diye. Yani kendilerinden bir din anlayışı ortaya koymuşlardır. Bunların hepsi Allah'ın dinine karşı esasında kafa tutmaktır. Bu din ise hak ve batılın ayrıcısıdır. Yani kim hakkı tutar Allah Azze ve Celle'nin Rasulü'nün tarafında yer alırsa o kazanacaktır. Dünyada e, bir takım şeylere kattansa bile ahirette kazanan o olacaktır. Nemir Suresi 21. Ayeti <gülüyor> 1438 numaralı Yuvayet İbn Abbas Radyalama dedi ki Kur'an'da geçen bütün sultan kelimeleri hüccet anlamındadır. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Buhari muallak olarak zikretmiştir. Abdurrazak tefsirinde, Taberi tefsirinde, İbn Nebi Hatim tefsirinde ve Hatib el-Bağdadi tarihi'nde rivayet etmişlerdir. Kasas suresi 24-26. ayetleri 1439 nolu rivayet. Ömer bin el-Hattab radıyallahunten Musa aleyhisselam Medyen suyunun yanına geldiği zaman koyunlarını sulayan bir topluluk gördü. Ancak bu topluluk sulama işini bitirdiklerinde kayayı tekrar koyun ağzına kapattılar. O kayayı ancak 10 kişi kaldıra kaldırabilirdi. <gülüyor> Musa Aleyhisselam iki kız görünce onlara derdiniz nedir diye sordu. Onlar durumlarını anlatınca Musa Aleyhisselam gidip tek başına kayayı koyun ağzından kaldırdı ve hayvanları suladı. O sadece bir kova Su çıkarmış ve onları kanana kadar sulamıştı. Kızlar babalarının yanına dönerek olanları kendisine anlattılar. Musa aleyhisselam bir gölgele çekilip, ''Rabbim, bana indireceğin her hayra muhtacım.'' dedi. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Kasas 24-25. ayetleri. Kız elbisesiyle yüzünü kapatmıştı. Dedi ki, ''Babam sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor.'' Burada yüzünü kapatmış da elbisesini ifadesi bu işte bunun bir fıtri haya gereği olduğuna delildir kadının yüzünü örtmesinin. Babam sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor dedi Musa Halisem kalkarak ona sen arkamda yürü ve bana yolu göster. Rüzgar elbisesini elbiseni kaldırabilir. Vücudunu görmek istemem dedi. Yani önünden değil de arkasından yürümesini istedi. Kızın babasına geldiklerinde Musa Aleyhisselam başından geçenleri ona anlattı. İki kızından biri, <gülüyor> Babacığım onu ücretle tut çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır dedi. Kasas suresi 26. ayet. Bunun üzerine babası, ey kızım onun güçlü ve güvenilir olduğunu nereden biliyorsun dedi. Kız o ancak bir grup insanın kaldırabileceği kayayı kuyunun ağzından tek başına kaldırdı. Güvenilir bir kişi olduğunu bilmem ise bana, sen arkamdan yürü ve bana yolu göster. Rüzgar elbiseni kaldırabilir. Vücudunu görmek istemem demesiydi dedi. Ömer Radyalan dedi ki, o erkeklerle konuşan ve dışarı çıkıp dolaşan kadınlardan değildi. Elbisesiyle de yüzünü örtmüştü. Bu eser Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Şeybe, Taberi, İbn-i Biatim, Hakim... İbn Beyaz Tefsiru Mücahid'de, i̇bnül el muntazamda Beyhaki Sünen'inde, İbn Sakir Tarih'inde rivayet etmişlerdir. Kasas Suresi 43. ayeti 1440 no'lu rivayet Ebu Said el-Hudri radıyallahünhu'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala yeryüzüne Tevrat'ı indirdiği zamandan beri maymunlara çevrilen kasaba halkı dışında hiçbir kavmi, hiçbir nesli, hiçbir ümmeti ve hiçbir kasaba halkını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 Rum Suresi ilk 4 ayeti 1441 olur rivayet İbn Abbas radıyallahudan Rumlar yendi ve yenildi. Müşrikler kendileri gibi puta tapanlar oldukları için Farsların Rumları yenmelerini isterlerdi. Müslümanlar da ehli kitap olmalarından dolayı Rumların galip gelmelerini isterlerdi. Müşrikler bunu Ebubekir radıyallahu anhu Ebubekir radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Rumlar galip gelecektir buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh bunu müşriklere bildirince müşrikler sen aramızda bir zaman tayin et. Eğer biz kazanırsak şu ve şu bizim olacaktır. Eğer siz kazanırsanız şu ve şu sizin olacaktır dediler. Ebu Bekir radıyallahu 5 yıllık süre tayin etti. Fakat Rumlar bu sürede galip gelememişti. Ebu Bekir radıyallahu bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu süreyi 10 yıla kadar uzatsaydın buyurdu. Sonra Rumlar galip geldiler. Rumlar önce yenildi sonra yendi. Allah Teala onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir buyurmuştur. Rum 4. Ayet Süfyan dedi ki Rumların Bedir Savaşı sırasında Farslara karşı zafer kazandığını işittim. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim Ahmed tefsirinde Taberi, Bukhari, Halukhoyfal, Libat'ta, Ziyalmaktı, Selmuktare'de, Tirmizi, Sünev-i Kıbrada, Nesai, Taberani, İbn-i Münzir, Elevsat'ta, Beyhaki, Sünneli'nde, Tahavi, Şerh-i müşkül İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişler. Muhbe-i Bin-i tahric etmiştir. Evet, bu olay, bu hadise iki e, batıl iddiaya Delil getirilen bir kıssa. iki olayla da alakası yok. Yani batıl kıyaslarla, batıl ehlinin kendilerine hüccet getirdikleri bir kıssa bu. Kıssa açık, yani ortada. Ebu Bekir bu Allah azze ve celle tarafından bir kesin bir vaat olduğu için, yani Rumların galip gelmesi olayı, bununla ilgili iddiaya girmiştir. Allah Resulü ve vesselam'a bildirmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu bu şeyinde de desteklemiştir. Ve Allah'ın haber verdiği gibi o zaman Rumlar galip geliyor. Yani kitap ehli, kitapsız kafirlere karşı galip geliyor. Burada da e, iman ehlinin sevinmesi var. Şimdi bu olay yani e, kitap ehli şayet kitapsız kafirlere karşı galip gelirse yani kitap ehli Müslümanlara daha yakın olduğu için kitapsız kafirlerden müminlerin bundan dolayı sevinmesinin sevinmesinin yani o kalp amelinin caiz olduğu anlaşılıyor. Buradan mesela oy kullanma konusunda delil getiren e, bir daha ehli ne diyorlar? İşte yani bu kalp amelidir onların yaptıklarına yani e, kitap elinin kalp gelmesini sevinmek. Kalp amelidir. E, kalp ameli azaların fiillerinden daha büyük bir eylemdir. Daha büyük bir fiildir. Kalbin fiili bu sevinme. Dolayısıyla e, kalp bile sevinebiliyorsa azalarla bu işte e, destek olmakta ne sakınca var diyorlar. Bu birinci nokta. Birinci hatalı nokta. Neden hatalı? E, oy vermeyle bunun ne alakası var? Şimdi kime oy veriyorlar? Demokrasi isteyen, demokrasiyi eden kimselere oy veriyorlar. Ee, yani kime karşı veriyorlar bunlara? Mesela AKP'ye kime karşı veriyorlar? CHP'ye karşı. CHP ne istiyor? Onlar da demokrasi istiyor. Onlar da e, yani kitapsız bir küfrü istiyor. Bunlar da kitapsız bir küfrü istiyor. Yani bu ayetin veya bu kıssanın bununla uzaktan yakından alakası yok. Yani ikisi de kitapsız bir küfür sonuçta. Ee, birinci nokta burası. İkinci nokta, kalp amelleri, azalan amelleri yani işte bir kere bir şeyden kalp memnun ise e, yani bundan dolayı seviniyorsa o zaman azalarla buna da destek vermekte bir sakınca yok demeleri. Bu da batıl e, bir kıyas noktası yine. Yani birinci e, batıl kıyas, kıyas-ı dediğimiz yani yaptıkları kıyasın vakayla örtüşmemesi e, Seçtikleri kimsenin rumlar konumda olmaması, yani kitap ehli konumda olmaması veya kitapsız kafirler, seçmedikleri kimselerinde kitapsız kafirler olmamaları. iki tayfede, iki partide Müslüman olduğunu iddia eden fakat münafıkça işler peşinde olan, demokrasi küfrünü isteyen kimseler bunlarla örtüşmüyor. Yani AKP'nin galip gelmesinden dolayı sevinmenin, CAT'ye karşı galip gelmesinden dolayı sevinmenin manası nedir ki? Bu Biz bundan dolayı da sevinmiyoruz. işin başka tarafı. Neden sevinmiyoruz? Çünkü olay şu. AKP gibi e, münafık partilerin diyelim, başa gelmesi demek, yani dini kullanan, dini istismar eden kimselerin başa gelmesi demek, e, demokrasi küfrünün daha fazla revaç bulmasını sağlar. Yani bunu zaten insanlar herhalde gözleriyle görüyorlardır veya e, kör kesiyorlar, kasten görmezlikten geliyorlar. Yani dinler insanlar vardı, öyle diyelim. Yani dinine bağlı kalmak isteyen insanlar vardı. Demokrasiyle böyle sahte bir e, yumuşama e, geldi. Demokrasiyle sağlanan bu yumuşama İslam'a değil, yani sahih İslam'a değil. Fakat batıl İslam'a, batıl fırkaların önünü açtı. Yani mutezilesi, sünnet inkarcıları, tarikatçılar, şunlar bunlar. Yani İslam adına ne kadar sapıklık varsa, sapık fırkaları varsa bunların hepsinin önüne açtı. Seleflerinin önüne açtı mı? Yani tevhid ehlinin açtı mı? Demokrasi zaten buna müsait değil. Tevhidin de demokrasiye e, sıcak bakan bir tarafı yoktur zaten. Dolayısıyla bunlar asla bir araya gelmez şeylerdir. Yani iki, bir koltuğa iki karpuz sığdırmadır demokrasiyle e, sayı İslam'ı. Bağdaştırmaya çalışmak. Bu açıdan büyük bir hatadır. Vakayı tanımamaktır, bilmemektir. Burada insanlar, bazı insanlar kendi menfaatlerini, şahsi maslahatlarını düşünerek İslam'ın, yani dinin maslahatlarını arka plana itmişlerdir. Yani AKP'yi tercih etmek demek, şahsi maslahatlarını tercih etmek demektir. Neden? Çünkü kendileri rahatlar mı? Evet, şahısları rahatlar. Peki ya din? Din tahrif edilir. Dine her taraftan saldırılar yapılır. Bütün bidat fırkaları, sapık jenerasyonlar, sapık ideolojiler rahatça pisliklerini kusarlar ama hak ehli sesini çıkaramaz bunlar arasında. Hakkı söyleyemezsin. Onlara seni yemeder, Bütün bidat önderleri hepsi birer aslan kesilmiştir. Senin sesin çıkmaz bunların arasında. Çıkardığından da seni bitirirler. Hatta o hale gelmiş ki yani şu an Diyanet İşçileri Başkanı'nın veriyansın etmesi de bu yüzden. Diyanet İşleri Başkanı bile itiraz ediyor. Din istismarcıları var bir sürü diyor. Diyanet İşleri Başkanı bile bunu söylüyor. Cübbeli de söylüyor aynısını. Yani birazcık böyle dini değerleri birazcık gezeten insanlar kendi namlarına, tabii kendi fırkalarına durumdan rahatsızlar. Neden? Çünkü sen hevalarını ilah edilmiş bu toplumda bu toplumun içerisinde böyle hep hevalara, nefislere hitap eden bir ortamda vicdanlara hitap eden bu dini anlatamaz. Çünkü insanlar gözleriyle gördüklerine akıyorlar, peşin olana akıyorlar. İnsanda bu acelecilik vardır, peşin dünya hayatını istiyorlar. Dolayısıyla hakiki din, gerçekten yaşanılması gereken din insanların işine gelmiyor. Dolayısıyla demokrasiyi kullanarak güya İslam'a davet edeceğiz diyenler esasında... Demokrasinin yemi olmuşlardır. Demokrasi mevcut olan dini duyguları da hayayı da alıp gitmiştir. Bunu da elden kaybettirmiştir. Yani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmuşlardır bu o kullananlar. Fakat ne zaman farkına varırlar? Allah bilir. E, CHP ise yani o yani ya onlar gelseydi ne olacaktı? Evet onlar da evet Müslümanlara bir baskı yapacak. Bu baskıyı gören Münafıklar, bidat önderleri, o dünya severler, dünya perestler, seküler düşünceye sahip insanlar bu baskı karşısında dinden bahsedemeyecekti değil mi? Dini kullanamayacaktı. Hatta cübbeli cemaatini de çok iyi biliyorum, çok iyi hatırlıyorum. Sarık yasaklandığı zaman bunlar sarıklarını terk ettiler. Yani... Otoriteye itaat ederek. Bunlar sarıklarını bile çıkardılar, sokakta, sokakta sarıkla gezmeme kararı almışlardı. Neymiş? Tedbirmiş adı. Yani sarıklarından bile vazgeçiyorlar. Bunların öncüsü olan Said Nursi gibiler ise, işte bin tane başım olsa hak yoluna feda olsun diye, yani bu sünnettir, yani şiar olan bir sünnettir diye sarığı terk etmiyordu mesela. Bunlar e, oradan dahi geri adım atmışlardı. Ama e, tevhid ehli olan, Allah'ın dinine samiyetle bağlı olan insan, bu dünyevi kaygılar sebebiyle, dünyalıktan kaybedeceği, çekeceği sıkıntılar sebebiyle dininden taliz vermez. Dolayısıyla CHP de olsa e, tevhid ehli dinini her ortamda anlatır e, ve onun o ortamda, yani dini duyguların böyle baskıya alındığı ortamda bir şeyi vardır. Yani bir sıfır önde başlaması vardır. Hakkı haykıran, hakkı söyleyen tek odur. Din namına hakikatleri anlatma yetkisi, yani buna cesareti olan bir odur. Diğerleri hepsi silmiştir, dinden bahsedemez, dindarlıklarını gizlerler. Çok e, cemaat insanlar biliriz gizli gizli namaz kılarlardı. Namaz kıldıklarının anlaşılmasını bile istemezlerdi. Niye? Çünkü işten atılırlar korkusuyla vesaire. Veya daha başka sıkıntılar yaşarız korkusuyla. Yani bu şu an aktör olan, aktif olan bütün bidat önderleri, bidat fırkaları böyle bir pozisyonda hepsi sinik vaziyettedir. Hepsi dininden utanır, dinini gizler, çekinir, korkar haldeydiler. O zamanlar yaşadığımız için biliyoruz biz. Ama Allah'a samimiyetle bağlanan insanlar hiçbir ortamda yani Allah'tan başka korkacakları, kaybedecekleri bir şey yoktur. Bu sebeple e, CHP ancak insanların bedenlerine, mallarına zarar verebilir. Bu mümkün. Yani böyle bir baskı, eziyet geçici de olsa bu tip şeyler yapabilir. Geçmişte de yapmıştır. AKP bunu yapmaz belki ilk başlarda. E, ama ne yapar? Senin dinine akidene bir zarar veremez. CHP böyle bir şeye kalktığı zaman toplum da bunu tepkiyle karşılar ve onlara e, gönüllerini açmazlar. Yani onlardan din adına gelecek. Mesela CHP'nin e, şu an yönetimde olduğunu düşünün. E, din adına Diyanet açıklama yapacak, kitap basacak, işte hatipleri, imamları konuşacak ve onların istediği şeyi söyletmek isteyecekler. Halk bunlara asla gönlünü açmaz. Ama AKP yönetiminde rahatlıkla, gönülden benimseyerek ve bunu din edinerek yapıyorlar. Yani bunu din edinerek bugün uzun sakala düşmanlar, çarşafa, tesettüre örtünmeye düşmanlar. Kimler? AKP'liler düşman. Bunu CHP'liler yapamazdı. CHP'liler böyle bir şey yaptığı zaman insanlar dine sarılıyordu. Hayır hak budur, olması gereken budur diyerek bunları savunuyordu. Ama AKP döneminde işte müzik helaldir, zina helaldir, işte flört adı altında vesaire vesaire. Bunlar insanlar gönüllerini açmıştır. Yani akidelerini bozmuştur. Ee, bu açıdan da ölü bir istillaldir bu kısayı, oy kullanma hem de böyle demokrasi pisliğine e, getirmek. Bu açıdan da tamamen batıl. Yani biz burada deliller açısından, şeriat açısından anlatıyoruz. Böyle şeyler anlaşılmıyor ama anlaşılması için yani herkesin anlayabileceği bir misal verelim. Çünkü diyorlar ki bunlar, kafa bulandırmak için, işte sen AKP'ye oy vermezsen CHP'ye otomatikman oy vermiş oluyorsun. Öyle ya da böyle diyorlar. Böyle bir şey yok. Yani CHP'ye oy vermiş gibi mesul olmazsın. Böyle bir olay yok. Neden yok? Çünkü bizler, başa kim gelirse gelsin bu zalim idarecilere, bunları sabretmekle emrolmuşuz. Yani iyisi de gelse, kötüsü de gelse sabretmek, şeriatın sınırlarında durmakla emrolmuşuz. Ama bunlara doğrudan bir destek verme, onay verme bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından yasaklanmıştır. İşte bu olayın anlaşılması için bir misal verelim diyoruz. Verdik, daha doğrusu daha önce bir kaysa ver. Mesela bizler pek çok Müslüman dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı içerisinde olduğunu biliyoruz. Yani açlık bazı yerlerde, bazı yerlerde işte düşmanların, emperyalistlerin baskısı altında buhran içerisindeler. Bizim bunlara yardım edebilmek için acaba banka soymamız caiz midir? Veya piyango veya bankaya işte faizli para yatırıp faiz çekmemiz, sonra da bunu onlara göndermemiz, caiz olur mu? Helal olur mu? E bunu yapmadığın zaman işte onların e, açlıktan ölmelerine razı mı olmuş oluyoruz? Veya düşmanların onları tepeleme tepelemelerine, e, linç etmelerine, sürgün etmelerine acaba razı mı olmuş oluyoruz? Yani bunun benzetmesi böyledir. E o zaman bundan mesul olmamak için banka soyalım. İşte faize para yatıralım, faiz çekelim. Bunu söylediği zaman diyecekler ki hayır bu haram olan bir şeydir ona giremezsin. E oy kullanmak ne? Yani siz düşünebiliyor musunuz? Allah seni e, AKP'ye oy vermediğin için mesul tutacakmış, vacipmiş. Şayet AKP'ye oy vermezsen CHP'ye oy vermiş oluyormuşsun. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah bir haramı vacip kılsın. Yani bu nasıl bir zındık anlayış? Ama görüyorsunuz tevhid ehliyiz diyen, böyle olduğunu iddia eden bir sürü insan, aslı faslı olmayan, ancak aptalların kandırılacağı bu tip hikayelerle oy kullanmanın vacip olduğuna inanıyor. Ayet mi? Hadis mi bu? Yok. Bir tane zındığın zırbası. Buna böyle iman ediyor. Başka bir misal, yani e, insan hani mesela Türkiye İngiltere ile maç yapıyor. Türk olmamız hasebiyle, yani Müslüman bir ülke olmaz hasebiyle, e, belki Türkiye'nin İngiltere'ye galip gelmesini isteyebilir. Yani bundan dolayı sevinç duyabilir. Bundan dolayı bir günah girmesi söz konusu mudur? Kalp ameli. Bundan dolayı yani açıkça bir günah tayin edilmemiştir şeriatta. Bundan dolayı günahkar olmaz. Ama ben gideyim, maçta destekleyeyim. Holiganlık yapayım. Eğer bu desteği vermezsem İngilizleri desteklemiş olurum gibi bir düşünceyle gidersem ne olur? Orada harama bulaşmış olurum. Yani bir kere yani şortlar giymeleri, kısa don giymeleri bir haram. Orada işte kadın erkek karışık şeyler de oluyor veya e, küfürlü tezahüratlar da oluyor. Bir sürü şahid olacağım batıllar var yani orada. Oraya gitmen nasıl vacip olur ki? Yani kalben nasıl olsa seviniyorum diyerek Türkiye'nin galip gelmesine. O halde e, fiilen de katılayım ve takımımı destekleyeyim. Veya Fenerbahçe maçı veya Galatasaray maçı olsun fark etmez. Böyle bir şey düşünsek acaba bizim bu düşüncelerimize göre midin Yani haramı böyle helalleştirmek devreye giriyor o zaman. Yani şimdi kalp eylemleri ile azaların eylemleri şeriatta farklı şekillerde hükümlere bağlanmıştır. Yani işte kalple sevinmek caizse o zaman fiille desteklemek her türlü caizdir demek de başka bir batıl on demeye çalışıyoruz. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam emri vardı 3 kişi hakkında. Abdullah bin Ebi İbn Atal gibilerde, birisi de İkrime bin Ebu Cehil'di, o Müslüman oluyor, öbürü işte perde, Kabe'nin perdesine asılmış bir vaziyetteyken öldürülüyor. İbn Ebi Serh de Osman bin Affan radıyallahu anh'ın yanlış anla, hatırlamıyorsam bir akrabalığı var, onun emanına sığınarak gelmek istiyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında kalben hiç hoşnut değil. Yani onun gelmesinden, öldürülmesini istiyordu onun. Geliyor ve biat etmek istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biraz ağırdan alıyor. Fakat o yine eline sarlıyor ve biat ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o elini tutunca diyor ki sizden biri diyor bunu yapmadan önce onu öldüremez miydi diyor. Henüz ben onun elini tutmamışken diyor. Onlar da diyorlar ki e Allah'ın Resulü bize bir göz işareti yapsaydı, bize hemen işini bitirirdik. Nevi Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki bir peygambere yani böyle kaş göz işareti yapmak yakışmaz. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Serhim bu şekilde Müslüman olmasından hiç memnun değildi. Kalbi bunu istemiyor, onun öldürülmesini istiyordu. Yani kalbi istemiyordu ama azaları, biatı vermek zorunda verdi. O biat gerçekleşti ve ondan sonra bu açıklamayı yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani fiilinin, azalarının yaptığı şeyle kalbinin farklı e, istikametlerde olduğunu söylüyor. Tam tersi bir olay yine Hudeybiye'de yaşanmıştır. Hudeybiye'de o imza, anlaşmaya imza atma, o içerikten hiç memnun değil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani kalbi istemiyor öyle bir şeyi ama azası mükbil o imzayı attı. Yani fiilin hükmü başka, kalbin hükmü başka bak. Demek ki e, bu kalp amelleriyle, e, ağzaların amelleri birbirine kıyas yapılamaz. Bu da başka bir batıl kıyas. <gülüyor> bir başka kesim, ikinci bir e, batıl istillal yolda Hanefiler tarafından yapılmıştır bu kıssayla ilgili olarak. Onlar da e, Darül Harp'te, yani küfür beldesinde, Kazanacağını kesin olarak Müslüman biliyorsa kumar oynayabilir veya faiz alabilir diye buradan kıyaslarımı yaparak böyle bir şey çıkarmışlardır. Yani kafir ülkesindesin, Almanya'dasın misal. Burada sen bankaya para yatıracaksın ve kazanacağın kesin faiz verecek sana. Böyle bir durumda kazanacağın kesinse işte bu durumda faizli işlem yapabilirsin diye böyle bir kıyas yapmışlardır. Faize cevaz vermişlerdir. Şimdi o imamlar, Hanefi imamları, İmam Ebu Yusuf veya İmam Ebu Hanife bunlar bir de mürsel bir rivayet getiriyor bu konuda. Darül Harp'te faiz caizdir diye, almak caizdir diye. Rivayet mürsel olduğu için hüccet değeri yok zayıf mürselilerde. Bu açıdan bir hüccetleri yok. Ama bu zayıf hadise dayanarak İmam bu Yusuf ve Ebu Hanife böyle fetva vermişler. Ama nasıl fetva vermişler? İşte Almanya, Avusturya, gavur ülkesi yani. Halkı gavur. aldım parada e, tamamen onlardan bir şey. Biz bunu caiz görmüyoruz. Neden? Bunun sahip bir dayanağı yoktur. Bu kıssadan da kıyas yaparak böyle bir şey gitmiyor. Caiz değildir. Neden? Çünkü... Ebu Ya'la tarafından yapılan rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadiseden sonra Ebu Bekir anh'ın kazandığı paranın sud, yani helal olmayan bir para olduğunu söylüyor. Ondan sonra o parayı bir şekilde elinden çıkartmasını da evrediyor. Yani bu işin başka açısı. Şimdi Ebu Hanif'e Ebu Yusuf böyle fetva vermişler. Darül Harp'ta faiz almak caizdir diye. Hanefilerin günümüzdeki uzantıları, harcıya, mürciyeler, Süleymancılar veya e, tekfirci gruplar var. Maturidi tekfirciler, mürciye tekfirciler. E, bunlar mesela Türkiye'yi darül harp sayıyorlar. İşte kaplancılar var malumunuz. E, bunlar Türkiye'yi darül harp sayıyorlar mesela. E, yani bankalarla faizli işlemi burada caiz görüyorlar. Bunlar yani Ebu Hüsfu, Ebu Hanife'ye geçmiş fetvalar veriyorlar. Daha boyutta fetva veriyorlar. Daha ahmakça bir fetva Süleymancılardan geliyor. Onlar da <gülüyor> kredi çekmeyi caiz görüyorlar. Nasılsa işte bankayla faiz işlem caz, kredi çekmek de caiz diye. Sen kredi çektiğin zaman sen fazladan veriyorsun. Yani kazanan taraf değilsin, kaybeden tarafısın. Yani bu Yahudilerin şeyine benziyor. İlk Yahudiler şöyle bir kıyas yapmış. Sonrakiler ondan başka bir şey çıkarmış. İşte öncekiler ata binmeye yasaklamış, dal kırar diye. Sonrakiler bisiklet ata benziyor diye bisikleti yasaklamış. Muhasırlar da e, araba da bisiklete benziyor diyerek arabayı da yasaklıyor falan. Bunun gibi yani. Bu Yahudilerin e, huyları, onların adetleri, dinde kıyaslarla e, helaller, haramlar tayin etmeleri, haramları helalleştirmeleri veya helalleri haramlaştırmaları. Dolayısıyla bu kıssa böyle yalın haliyle gayet net. Yani ortada Allah Azze ve Celle'nin vaadi var. Bundan dolayı yani Allah Azze ve Celle'nin kesin bir hükmü var. Kesin bir vaadi var. Bundan dolayı böyle bir iddiaya katılıyor Ebubekir Radya olan. edenlerde edenler kitap elinin kitapsız kafirlere karşı galip gelmesinden dolayı seviniyorlar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani buradan işte madem kitab-ı alemin galip gelmesine sevinebiliyoruz o zaman o e, yani kafirlerin, bazı kafirlerin kazanması için destek de verebiliriz manasını çıkaranların oldukça topu taca attıklar, uzak yerlere attıklarına da izah ettik, anlamış olduk. Evet, Allah izin verirse bir sonraki dersler Lukman Suresi 6. ayetiyle devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdeke la şerikelek ve estağfurke ve tu bileyk.